Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Talebe kardeşimiz diyor ki benim küçükten beri Allah'a inancım vardır hayatımda hiç pantolon giymedim hep namaz kılıp Kur'an okudum ama 10 yıldır Allah'a Aynı duayı ediyorum, kabul olmuyorum, bazen bu yüzden çok sinirleniyorum. Peki Rabbim e, neden ona şükredenlerin değil de e, ona şükretmeyenlerin duasını kabul ediyor diye sormuş. Evet, Şimdi bu kardeşimiz tabii haklı değil bu davasında, bu sorusunda. Haklı değil. Bu kardeşimizin kalbinde imani şüpheler olduğunu gösteren, zafiyet, hastalık, periçanlık olduğunu gösteren e, ibareler, izler taşıyor. Tabii ki panik yap, e, yapması gereken bir durum, durum. tehlikeli bir durumda tövbe etmesi gerekir bu kardeşimizin. Ama e, bunu öğrenmek için sordum. E, kalbimdeki vesveseleri dindirmek için sordum diye söylüyorsa Yüce Rabbim de onun bu özrünü kabul etsin diye niyaz ediyoruz. Hakka kalbini hakka çevirsin diye niyaz ediyoruz. Şimdi değerli kardeşim soruya cevap olarak şunları söyleyelim. Duanın yani ibadet ettiği halde, namaz kıldığı halde duasının kabul olmadığını söylüyor. Bir kere her duanın Kabul olması diye bir şey söz konusu değil. Kabul olmayan dualar eğer gerçekten e, siz kabule şayan iseniz, kabule şayan bir nitelikte, özellikte iseniz ve bu durumda olmakla birlikte Yüce Rabbimiz sizin duanızı kabul etmediyse bunun ecrini ahirete saklıyor demektir. Sizi ahirette memnun edecek demektir. Bu bir. İkincisi. Yapmış olduğunuz dua, istemiş olduğunuz şey, gerçekte sizin dünyada ve ahirette hayırınıza olacak bir şey değil belki de. Allah ezeli, ebedi ilmiyle hakkınızda hayırlı olmadığını gördüğü için duanızı kabul etmemiş olabilir. Üçüncüsü, duanızın kabul olmayışının sebebi sizin. Yetersiz bir imana sahip olmanız, yetersiz bir taata, ibadete, Allah'a yakınlığa sahip olmanız sebebiyledir. Ki namaz kılmakla birlikte yapılan bir takım hatalar duanın kabul edilmesini engeller. Nedir mesela? Haram yersiniz, haram yersiniz, duanız kabul edilmez. Nedir mesela? İbadetlerinizde ihlasınız yoktur, duanız kabul edilmez. Nedir mesela? Sadece sıkıştığınızda Allah'a yalvarıyorsunuzdur. İyi günlerinizde Allah'a yalvarmıyorsunuzdur. Duanız kabul edilmez. İhlas eksiktir. Taat eksiktir. Günah çoktur. Her ne kadar ibadet yap, yapmış olsanız da birçok yerde hatalarınız çoktur. O yüzden dualarınız kabul edilmez. İşte Bunları düşünmek lazım. Eğer duanın duanızın kabul edilmesine şayan bir nitelikteyseniz Allahu Teala sizin yalvarışınızı seviyordur. Yalvarışınızı kesmeyin diye size e, istediğinizi vermiyordur. Daha çok dua edeseniz, Daha çok Rabbinizle e, konuşasınız. Dert derdinizi ona iletmiş olasınız diye bunu arzu ediyordur. Duayı kesmemeniz için bunu yapıyordur. Makamınızı yükseltmek için bunu yapıyordur. Ahirette size daha güzelini vermek için bunu yapıyordur. Bir imtihan gereği de bunu yapıyordur. Birçok sebep var. İşte bu kardeşimiz mesela istediği olmadığı için adeta sinirlenmiş. Kime? Allah'a sinirlenmiş. Haşa. Sinirleniyorum diyor. Neden diyor benim duamı kabul etmiyor da başkalarının duasını kabul ediyor. Bir kere yani Allah'a asi olan isyankarların duası kabul oluyorsa bu bir istidraçtır. Yani Allah onlara istediklerini vermek suretiyle der ki evet siz madem dünyayı tercih ettiniz dünyada ne varsa ne kadar nimet varsa İstediğiniz kadar size veriyorum, dünya nimetlerinin kapısını size açıyorum. Sıhhatli de olursunuz, malınız mülkünüz de olur, zengin de olursunuz, ama ahirette size bir şey yok. O yüzden bakınız, Peygamberimizin eşleri den bazıları Peygamberimizden e, hizmetçi isteyip Peygamberimizi biraz dara düşürünce Allahu Teala'dan uyarı geldi. Ne dedi Allahu Teala? Ey Peygamberin eşleri. Eğer siz Dünyayı tercih ediyorsanız Gelin Sizi dünyada en güzel şekilde yaşatayım Yani Ya Muhammed de eşlerine Siz ey eşlerim Dünyayı tercih ediyorsanız Gelin ee, Allah-u Teala Size bol bol verecek Dünyanın her türlü nimetini yaşayacaksınız Size Rahat edeceğiniz ortamlar hazırlayayım Size yani dünya lezzetlerinin hepsini tattırayım. Ama siz bunun için e, var değilsiniz. Siz Sizin böyle yapmanız sizin hayrınıza değil. Siz dünyada imtihan oluyorsunuz. Eğer sabredenlerden ol olursanız ahirette siz sevineceklerden olacaksınız. Mükafat bulanlardan olacaksınız. Ya... E şimdi demek ki imtihan gereği bazı şeyler oluyor. İmtihan gereği bazı dualar kabul edilmiyor. İmtihan gereği bazı lezzetlerden helal dahi olsa uzaklaştırılıyor. Uzaklaşıyor çünkü örnek bir peygamber var. Örnek bir peygamber eşleri var. Onların dünya lezzetlerine takılmaları, dalmaları bugünümüz için... E, yanlış mesajlar olabilirdi. Peygamberin Peygamberlik iddiasında bulunmasının sebebinin e, çok rahat bir ortamda, e, rahat bir lüks hayat içinde yaşaması e, için bunu yapmıştı iftiraları bugün kendisine atılabilirdi. Ama bugün bu iftiralar atılamıyor ise, işte Peygamberin hayatında hendek kazarken karına iki taş. Açlıktan iki taş bağlamasından dolayıdır. Bugün peygamberin sadece sahrunda iftarında sadece bir hurma tanesiyle orucunu açtığını tarihi haberler ile kesinlikle bildiğimizden dolayıdır. Bu iftiraları İslam düşmanları atamıyorlar. Acizler. Neden? İşte orada öyle bir yaşam var ki müşriklere, İslam düşmanlarına fırsat verilmesin ve o İslam düşmanları, Müslümanların beyin dağarcıklarını kirletmesinler diye, onlara o fırsat verilmesin diye, işte o mütevazi hayat kendilerine sunulmuştur. İşte bu kardeşimiz de, yani namaz kılıyorsam Allah her dediğimi yapacak. Haşa Allah senin uşağın mı? Yani namaz kıldın diye Allah sana her şeyi vermek zorunda mı? Namaz kılıyorsan senin eyleğin için. Allah eğer namaz kılıyorsan Allah seni makamına kabul ediyor demektir. Allah seni kulluğuna kabul ediyor demektir. Bu senin için bir şereftir. Sabırlı ol. Allahu Teala sanki hangi nimetini senden esirgedi? Ne güzel yaşıyorsun. Kaşın var, gözün var, vücudun var, sağlığın var, sıhhatin var, annem var, babam var. Dünyanın bütün nimetleri önünde. Yani bir, belki bir iki nimet yani istediğin olmamıştır diye sinirlenmeye ne gerek var? Eğer bu hal üzerinde olursak Allahu Teala diğer nimetleri de bizden alıp götürürse halimiz nice olur? Cahillerden olmayalım, sabredenlerden olalım ve kafirlere özenmeyelim. allah Teala peygamberine diyor, Ey peygamber onların mallarına, onların şaşalı yaşamlarına bakma, gözünü dikme. Onlar dünya ehli biz de aynı şekilde dünya ehli olmayalım peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olalım evet bu daha tabi cevap olarak daha uzun şeyler söyleyebiliriz ama diğer sorulara bakalım şükredenlerin evet onu okumuştum başka bir soru bakıyorum bir hanımefendi diyor ki kadın başı açık dua edebilir mi diye sormuş kadın başı açık olarak dua edebilir mi ama evindeyse tabi kadın başı açık olarak sokakta gezemez. Ha gezdi diyelim. Ya Rabbi bana şu işimde kolaylık ver diyebilir mi der. Ama asidir. Duası müstecap olmayabilir. Çünkü asidir. Başı açık olan kadın sokakta atmış olduğu her adımda zina etmiş gibidir. Her adımda günah işlemiştir. Ona bakan her erkek gözü günaha günaha sürüklenmiştir. Ve kendisi buna sebep olmuştur. Dolayısıyla kendisi kendilerine kızılan, gazaplanan kişilerden olmuştur. Dolayısıyla evet yine dua edebilir ama öncelikle halini düzeltmesi lazım. Allah'ı yardımına çağırıyorsa Allah da ona baktığında ondan bir hayır görmesi lazım. Yani onu itaat eden, en azından örtü kıyafetine, örtü emrine uyan bir kul olarak karşısında görmesi lazım ki Allah da onun duasını kabul etsin. Yani e, bu şekilde. Ama kadın evde başı açık olarak dua edebilir mi? Edebilir. Sokakta edebilir mi? Edebilir ama asidir. Bir yandan da isyan içindedir. Bunu dikkate alması lazım. Allah cümlemizi... Hidayet ehlinden eylesin. Bir kardeşimiz seferi kişi namazları nasıl kılar, cemi takdim ve cemi tehir nasıl yapılır? Zaman müsait olsa bile bunlar yapılabilir mi diye sormuş. Evet, kardeşim seferi namaz da cemi takdim, cemi tehir yapılabilir. Aynı zamanda taksir yapılabilir. Dört namaz rakatlı namazlar. İkişer rakat olarak. iki rakatlı namazlar iki. Üç rakatlı namazlar da üç olarak kılınır. Cemi takdim ne demek? Cem'in Tehir ne demek? Cemi takdim öğlen ile ikindiyi öğlen namazı vaktinde kılmak demektir. Cemi tehir öğle ile ikindiyi ikindi vaktinde kılmak demektir. Aynı zamanda akşam ile yatsıyı akşamın vaktinde kılmak Cem'in takdim akşam ile yatsıyı Yastının vaktinde kılmak cem-i tekhirdir. Burada hem cem olayı yani toplumu olayı vardır, hem de takdim tekhir olayı vardır, hem de taksir olayı vardır. Yani olay dört boyutlu bir olaydır ve bu dört boyutuyla birlikte caiz bir durumdur seferi olan kişi için. Allah cümlemizi sünnete bağlı kalanlardan eylesin. Diğer bir soruya bakalım. Münafığın alametleri konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, sözünü tutmaz, kendisine itimat edilince ihanet eder şeklinde belirtilir. Buna göre, mesela yalan söyleyen insan münafık olur mu? Münafık mı olur? diye sorulmuş. Bu ee, Yalan konuşan insan, münafıklık alametlerinden bir alamet göstermiştir. Ve bu alametin üzerinden kalkması için, bu yalanı terk etmesi lazımdır. Yalan söyleyen insan, yalan konuşmaya devam ederse, Allah katında yalancılardan olarak yazılır, Allah korusun. Ve o yüzden, bir münafıklık alameti olan, Yalan bizden uzak olması lazım, ondan uzaklaşmamız lazım. Yalan konuştu diye bir insana da münafık diyemeyiz. Sadece o insan münafıklık alametlerinden birini izhar et. Her münafıklık alameti izhar edene yüzde yüz münafıksın denmez. Yani onu o şekilde bilmek lazım. Evet Allah cümlemizi yalandan, isyandan korusun. Ebu Muhammed kardeşimiz diyor ki, Duada inşallah sözü söylemek ne kadar doğru? Mesela Allah subhanehu ve Taala seleflerin yolunda sabit eylesin inşallah demek ne kadar doğrudur. Şimdi inşallah ne demek? Allah dilerse demek. Biz duamızda Allah'ım dilersen beni affet deme lüksüne sahip miyiz? Bu mudara etmemektir. Bu yakarış içermiyor. Bir yalvarış içermiyor. Yani Rabbim istersen yap, istersen yapma demek bu. O yüzden böyle bir dua sünnette yeri yoktur. İnşallah dua kabul et. Hayır, hayır, hayır. Yani bunu söyleyenler de ne manaya geldiğini bilmiyor zaten. Yani inşallah demenin ne manaya geldiğini bilmiyor. Sanki inşallah bu insanlar arasında konuşulurken Allah ederse sana Bana şu eyleyi yap dediğimiz zamandaki inşallahı kullanıyoruz. Halbuki direkt Allah'tan isterken Allah izin ederse Allah şöyle yap denir mi? Denmez. Zaten Allah izin ederse olacak ama o yani sanki Allah'ın üstünde büyük bir makam var. O makam izin verirse Allah duamızı kabul edecek anlayışını gütmek şirktir. Yani çok tehlikeli bir durum. O yüzden o biraz önce söylemiş olduğum şey, durum... Kast ama e, lisana halde böyle bir durum vardır. Böyle bir şey vardır. Bu olmasa bile ya Rabbi istersen affet, istersen etme gibi bir mana ortaya çıkacağından dolayı yine sakıncalıdır. O yüzden dualarda inşallah kelimesini kullanmayacağız. Yalvarışı engelleyen, yalvarışın manasına ters düşen bir durum söz konusu olduğu için... Evet, diğer kardeşimiz diyor ki, talebe kardeşimiz, isimlerin çocuk üzerinde etkisi var mı? İsim koyarken nelere, nelere dikkat etmemiz gerekir diye soruyor. Değerli kardeşlerim, isimlerin çocuk üzerinde etkisi vardır. E, bu etki, örnek alınacak şahsiyetin ismini, o çocuğunuza isim olarak verdiğinizde o çocuk da o şahsiyeti inceleme, onu tanıma, onu taklit etme, ona benzeme duyguları uyanacaktır. Bu açıdan e, faydalıdır. İyi bir isim koyduğunuz zaman o çocuk o iyi insanın taklidini yapacak, ona benzemeye çalışacak, içinde böyle bir duygu düşünce oluşacak. Genel olarak böyledir. Ama siz diyelim ki çocuğunuzun adını diyelim ki... Tarkan koydunuz. Tarkan. Bugün Tarkan neyle meşhur? ile meşhur, dansıyla meşhur, günahıyla meşhur bir adam. Mesela. Şimdi çocuğun adını Tarkan koyarsanız çocuk televizyonda Tarkan görecek. Gazetede, dergide Tarkan görecek. E, toplumdan ağzında şurada burada konuşurken Tarkan e, duyacak. Diyecek ki bu Tarkan çok önemli bir kişi, çok şöhretli bir kişi çok e, örnek alınacak bir kişi. Ben bunu Tarkan, bu Tarkan'ı örnek alayım diyecek. Başlayacak onun gibi dans etmeye, onun gibi şarkı söylemeye, ona benzeyecek. Dolayısıyla bu açıdan bir tehlikesi var. Aynı şekilde siz diyelim ki çocuğun adını ne koydunuz? Diyelim ki diyelim ki burada var değil mi? Talha var. hani oradan örnek verelim. Talha koydunuz. Ebu Ta efendim ne güzel. Çocuk araştıracak tal hakim, İslam tarihinde yerine ne yapmış bu adam? Aa ne güzel yapmış, ona benzeyeyim diyecektir. Ayşe koydunuz, peygamberimizin mübarek eşleri, annemiz onun hayatını okuyacak, onu örnek alacak. Fatıma koydunuz, peygamberimizin efendim kızı onu örnek alacak, ona benzemeye çalışacaktır. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman isimlerin psikolojik olarak ve sosyolojik olarak iyi veya kötü etkileri Söz konusudur diyelim ve çocuklarımıza isim seçerken güzel sahabelerden örnek alacak alınacak şahsiyetlerden isim seçmenin gerekli olduğunu ve bunun önemini vurgulamış olalım bir daha. E, talebe kardeşimiz diyor ki erkeklerin kına yakması küpe takması caiz midir? Kına ve küpe kadının süsüne giriyor. Fakat bazı yörelerde düğün askere gönderme gibi durumlarda erkeklerin ellerine ve ayaklarına kına yakılıyor. Bu durum nedir? Değerli kardeşlerim, kına yakmak, erkeklerin kına yakması, sakalına mesela sakalını kınayla boyaması, caizdir. Ama eğer kına ele ayağa yakılıyor ise ve bu da kadınlara benzemek için yapılıyorsa, bu sakıncalıdır. Çünkü dinimiz Kadınlara benzemeye çalışan erkeğe lanet eder. Hadislerde bu gerçekleri görüyoruz. Efendim, erkeğe benzemeye çalışan kadına da e, lanet eder. Dolayısıyla, kadına benzeme veya erkeğe benzeme, kadının erkeğe benzemesi veya erkeğin kadına benzemesi, çabasıyla, amacıyla, gayretiyle, düşüncesiyle yapılan her türlü iş yanlıştır, caiz Değildir. Allah korusun lanete gerektir Ama bu böyle olmuyordu. mesela askere gidiyorsun alnına şöyle bir bir parmakla bir kına alnında. Yani bunda bir e, sakınca yok. Bu bir örf haline gelmiş. Yani burada kadına benzeme e, diye herhangi bir şey söz konusu değil. Kadına benzeme söz konusu olduğu yerde tehlikeli olmadığı yerde bazı örfiyi bir takım şeylerle Ayda yılda askere giderken bir tarafına kına yakmak gibi, bunlar da bir herhangi bir haramlık söz konusu olmadığını biliyorum. Allahu alem. Evet, küpe takmak caiz midir? Erkeğin küpe takması caiz midir? Küpe takmak caiz değildir. Küpe takmak %100 kadına benzemektir. Kadına benzeyen erkeğe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah lanet eder. Evet, o yüzden. Küpe takmak asla caiz değildir. Kadına benzemek olduğu için. Ee, bunu da söylemiş olalım. Ee, diğer sorunun başka bir... Evet. Başka bir soruya geçelim. Allah'ın razı olduğu işlerle ilgilenmek istiyorum. Ne yapmam lazım diyor talbe kardeşimizin aktarmış olduğu bir soru. Öncelikle kardeşim tefekkür et. Aklını kullan. Tövbe için bir azim olsun içinde. Hatalarını tespit et. Onlardan kurtulman gerektiğini bil. Ömrün sana verilen tek bir sermaye olduğunu ve bu sermayenin sonunda ya cennete ya cehenneme gideceğini ama cennete gitmen gerektiğini, cehenneme gitmemen gerektiğini idrak et. Nefeslerin sayılı olduğunu bil. Ölümün her an gelebileceğini bil. Ve bu düşünceyle kendine gel, tövbe istifaret, istiğfar et, azmet, sabırla, gayretle Allah'a dön. Bunun için çok dua et, Allah'ı yardımına çağır, çok ilim oku, iyi insanlarla gez dolaş, daima ilim halkalarında ol, şeytani yerlerden uzak dur, günahlardan uzak dur, gözünü haramdan sakın, gönlünü haramdan sakın, İşlerini haramdan sakın, haram yeme, kötü insanlarla dostluk etme, iyi insanlarla dostluk et. Kalktığın, oturduğun insanlar iyi insanlar olsun, hayırlı insanlar olsun, Allah dostu insanlar olsun. Kur'anı daima oku, Kur'anı daima manasıyla birlikte oku, anlamaya çalış, hadisleri oku, ilim ehlinden ol, ilim ehlini sevenlerden ol, ilim ehlinin olduğu yerlerde ol, ilim halkalarında ol. Böyle yaparsan. Kurtuluşa erersin. Tembellik yaparsan helak olursun. O yüzden sana verilen bu ömür sermayesi içerisinde bunları yapman lazım. Bu azmi, bu gayreti göstermen lazım. Evet, sakalın uzunluğu ne kadar olmalıdır bazı yerlerde dediğiniz? Bir tutam boyunda boyundan ne kadar uzunluk kastediyorsunuz? Uzun veya kısa sakal bırakmak bidat mıdır? Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uturkulliha ve kasuruş şevarib sakalı bırakın bıyığı kısaltın buyurmaktadır. Sakalı olduğu gibi bırakın bıyığı, bıyığınızda kısaltın demektedir. Sakaldan herhangi bir şekilde almak bu hani hadiste sakalı bırakın manasına ters bir durumdur. Dolayısıyla sakalı olduğu gibi bırakmak lazım. Tabii ki sakalın bu yanağın üst tarafı elmacık kemiğinin üstünde biten taraflarını almak caiz. Çene altından boyuna, boğaza doğru biten taraflarını almak caiz. Yani çene dediğimiz kısımda sakal bırakılacak ve çene dediğimiz kısımda ve aynı zamanda tabi yüz elmacık kemiğinin gerileri, gerisi o uzun yemek yediğimiz zaman oynayan kısım var ya bu Çene komple bu, bunun üzerinde biten sakallar, tüyler sakaldır. Onları bırakmak lazımdır ama göze doğru, buruna doğru veya işte gırtlağa doğru, gırtlaktan aşağı doğru biten tüyler sakal kapsamı içinde değildir. Dolayısıyla onları almak caizdir. Bunun haricinde sakaldan herhangi bir şey almak doğru görülmemiştir. E, caiz görülmemiştir. Bunu da bu şekilde Belirtmiş olalım. Hazreti Ömer'in bu konuda bir uygulaması var. İşte rivayetlere göre Hazreti Ömer sakalını avucuyla tutmuş, avucunun dışında kalan kısmından bir tutam kesmiştir diye bir eser mevcuttur. Ama burada asıl olan peygamberden gelen hadislere bağlı kalmaktır. Böyle de yapmak Müslüman'ın görevidir. Her ne kadar bu bir yorum ise de. Diğer bir soruya geçelim. Kirvelik nedir? Dinimize göre kirve olan kimse ile evlenmenin hükmü nedir? Bazı yörelerde kirve ile evlenilmez diye bir adet var. Değerli kardeş, kirve tabii yöreden yöreye değişen bir isim. Bazı yerlerde başka isimlerle anılıyor, sadıç deniyor vesaire. Bu er yani sadıç manasında ise bunda herhangi bir sakınca yok. Yani sizin için evli konusunda size bilgi veren, bilmediğiniz konuları size öğreten bir tecrübeli insanın size adaba mugayir olmadan bilgi vermesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ama bundan kastedilen beşik kertmesi falan ise, bu insanlar çocukken işte bu bundan evlenecek gibi bir takım sözler veriliyor. Bu, bu kastediliyorsa, bunlar büyüyünce, bir erince... Evlilik onların elindedir. İsterse evlenirler, isterse evlenmezler ama bulu gelene kadar onlar e, nikahlı değildirler. Çünkü nikahta icap kabul vardır. Yani erkek bulu ermeyen bir e, e, erkeğin icabı e, kadının e, kabulü e, söz konusu olmayacağına göre kızın bulu çağına ermeyenlerin e, temiz yaşında e, üstünde bulu ermeyenlerin dolayısıyla orada Herhangi bir bağlayıcı bir nikahtan söz etmek mümkün değildir. Ancak onlar yaşlarınca olgunlaştıklarında, bulu çağına erdiklerinde kendileri bu konuda karar verecekler ve icap kabul ki şahitle birlikte hatta velinin rızasıyla birlikte nikahları kıyılmış olunacaktır. Bir kardeşimiz sormuş şehit kime denir? Şehit olmanın şartları nelerdir? Bu soruya şöyle cevap verelim. Öncelikle Müslüman olmak lazım. Beş vakit namazlı Allah'ın emirlerine uymaya çalışan bir insan olmak lazım. Ve İlahi Kelimatullah adına ölmek lazım. Bir insanın dini için, nam namusu için, ırzı için, vatanı, vatanı için ki vatanında namusu var, ezanı var, kur'an'ı var, dini hayatı var, her şeyi var. Dolayısıyla vatan bu açıdan bakıldığında vatandır ve onu korumak esastır. Bu gayeler ile düşman karşısında bu ulvi, kutsal değerleri savunarak öldüyse o insan şehittir ama namazını kılacak, şirkten uzak olacak, şirkten uzak olacak, şirk koşmayacak. Asi, günahkar olmayacak niyetinde bir kötülük olmayacak ihlaslı olacak Allah için ölmüş olacak ya Rabbi ben bu canımı senin rızan için veriyorum demiş olacak senin dinin için veriyorum demiş olacak senin kutsal gördüğün ve korumamı bana emrettiğin değerleri korumak için ölüyorum ya Rabbi demiş olacak bu niyetle o cihadı gerçekleştirirse şehittir o yüzden bu açıdan baktığımızda ameller niyetlere göredir Semerkant, erkek sahabelerin kına yaktığı delili var diyor. Evet öyle şeyler olabilir, o haberler vardır. Biz zaten onda bir haramlık söz konusu var demedik. Kadınlara benzeme olursa tehlikelidir dedik. Küpe takma hikayesi Fatih Sultan Han'a değil, Kanuni Sultan Süleyman Han'a atfen söylenir. Avşar kardeşimiz böyle bir açıklama yapmış. Evet e, öyle rivayetler var ama e, bu bugün küpe takılması tamamen kadınlara benzemekle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla sakıncalıdır, e, haramdır. Allah'ın ilk olarak yarattığı şey nedir? diye soruluyor. E, Allah ilk defa kalem yaratmıştır değerli kardeşim. Evet diğer soruya geçelim. Zinet olsun diye değil aksine dik, e, dikkate almadığı önemli bir Öde, nişane olsun diye taktığı söylenir. Ve hiçbir ilmi, ilmi dayanağı olmayan dedikodudur demiş Avşar kardeşimiz. Evet. Bir hanım kardeşimiz soruyor, sorun. Almanya'da yaşayan Müslüman bir kadın evde kalırsa mı daha çok ecir alır? Yoksa kafir kadınlarla dava yapmak amacıyla dışarıya çıkarsa mı? Evet. Evet. Şimdi kadın örtüyle birlikte, namusuyla, iffetiyle birlikte dışarı çıkıp dışarıda... O ...yani ziyaretlerde, şurada, burada davet çalışmalarında olmasında herhangi bir sakınca olmadığı gibi... ...dinimiz bunu teşvik eder. Ee, kadının hangi yerlere çıkması sakıncalıdır? Kadın gezmek amacıyla, çarşıya, pazarda, uygunsuz kıyafetlerle... ...bu sakıncalıdır. Ee, burada eğer e, insanları harama sokuyorsa... Kendi kılık kıyafetiyle harama kapı aralıyorsa bunların hepsi sakıncalı durumlardır. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çarşıların şeytanın bayrak astığı yerler olduğunu ifade eder bu açıdan baktığımızda. Ve dikkatli olmak lazım. İhtiyaç hasıl olursa e, düzgün kıyafetlerle ve düzgün diyaloglarla bu e, ihtiyacı gidermek lazımdır. Gerekirse daha çok yanımızda mahremimizin olması lazımdır. Kadınların tek başına örtülü dahi olsa tek başlarına çarşı pazar gezmeleri e, onların yeterli derecede korunması manasına gelmez. Hatta bir takım tehlikeleri de onların başına getirebilir. E, hocam bir arkadaşım soruyor namazda kaza borcun varsa sünnet yerine kaza namazı kılabilir misin doğru mu diyor. Şimdi değerli kardeşim bu konu İsra kardeşimiz sormuş. Namazda kaza konusu bir vakittin, iki vaktin uyuyarak geçirmiş olduğun, uykuda kalmış olduğun veya unutarak veya bayılarak işte hastalanarak kendine olmadığın bir zaman diliminde fark edemeden, unutmuş olduğun, kılamadığın bir namazın kazası vardır. Bir günlük namazın bile kazası vardır. İki günlük namazın kazası vardır ama eğer iki gün boyunca baygınsan mesela veya işte bir gün boyunca baygınsan. Ee, Yağından yere kılmadın Gençsin dinamiksin bir sıkıntın yok Efendim aklın başında Ama namaz kılmadın Bu namazların kazası Olmaz yani kazasının Olduğuna dair herhangi bir Elimizde ne ayetlerden ne hadislerden bir delil yok Bu namazların kazası olmaz e efendim ne yapacağız Eğer bir insan Kaza niyetine Nafile namaz kılmış olsa ne olur Kaza niyetine değil de Tövbe niyetine kılsa Allah'a yaklaşmak için kılsa Ya Rabbi falan tarihlerde kılamamıştım beni affet beni affetmen için de şu tövbe ettiğim şu zamanda daha fazla nafile namaz kılmak istiyorum bu kılmış olduğum namazları tövbemde vesile kılmak istiyorum Ya Rabbi derse herhangi bir sakınca yok ama şu anlayış yanlış 15 sene 20 sene yalandan kılmadım şimdi kılıyorum kaza yapıyorum Dolayısıyla Allah bu hesabını bana sormayacak. Kılıyorum. Yani yerine gelmiş olacak. Kazalarda eda gibi olacak gibi bir anlayışta kılması kesinlikle doğru değildir. Caiz değildir. mantıklı değildir. Dinimizin de böyle bir kapıyı araladığı aralaması söz konusu değildir. Eğer böyle bir kapı aralanırsa namazlar kaza yapılabilir. Kapısı aralanmış olursa insanlar namaz kılmaz, terk ederler. Ancak derler tamam. Geçmiş gençliğimizde kılmayalım. İhtiyarladığımız zaman, emekli olduğumuz zaman vaktimiz çok olacak. Toplar toplar kılarız. Bir şey olmaz derler. Ki bu anlayış şu anda yerleşiyor yavaş yavaş. Dolayısıyla namaz vaktinde kılması gereken bir ibadettir. Kazası olmaz. Ancak mazeretle dediğim gibi unutarak, uyuyarak, kendi olmayarak baygınlık ve koma hali gibi haller söz konusu olursa namaz kaza edilir. Aksi takdirde namaz kaza edilmez ama bir insanın tövbe etmek için nafile namaz kılmasında, aşırı, daha fazla nafile namaz kılmasında bir sakınca yoktur. Çocuk aldırmak caiz mi diye sormuş. Değerli kardeşlerim, çocuk aldırmak eğer annenin sıhhatini tehlikeye düşürecek bir durum olur da emanet ehli doktorlar yüzde yüz bu annenin sıhhatini tehlikeye koyacak bir durum söz konusu çocuğun alınması lazımdır diyorsalar çocuk alınabilir. Ama çocuk olmasın, gerek yok, iki tane var, üç tane olmasın, dört tane olmasın, ben bakamam, edemem mantığıyla çocuğu aldırmak caiz değildir. Özellikle, özellikle çocuğun dört aylık olduğu aşamadan sonra çocuğu aldırmak tam bir cinayettir. Çünkü ruh üflenmektedir dört aylıkken, o çocuk tamamen bir insandır, kalbi atmaktadır. Tamamen bütün organları tam tamına yerine gelmiştir. Bir insan olmuştur. Kendisinden ruh üflenmiştir. Onu öldürmek, doğmuş bir çocuğu öldürmek gibidir. Tam olarak caiz değildir. Bundan kaçınmak lazım. Anne rahmine düşen hiçbir çocuğu mazeretsiz olarak aldırmamız, yani gerçek bir mazeret, sağlığı tehlikeye koyacak bir mazeret olmadıktan sonra aldırmak, caiz değildir. Peki doğum kontrolü yapmak caiz midir? Ee, anne rahmine düşmeden onu engellemek caiz midir? Bu caizdir. Bu sahabede azil deniyor buna. Azil yapmıştır. Yani e, meniyi dışarı akıtmak. Bu azil. Azil bu şekilde gerçekleşmiştir sahabe döneminde. Bu da caizdir. Yani e, şu anda işte hanımın hamile kalmasını istemiyorum diye işte okulum var, şuyum var, bunun var, ilgilenemem gibi bir sene sonra olsun, iki sene sonra olsun, şimdi ilgilenemem gibi bir düşünceyle azil yapmak caizdir. Bunun gibi daha işte çocuğun oluşma yani döllenme olayı gerçekleşmeden önce azil yöntemi dışında başka yöntemler de kullanılıyorsa bu da caiz olur. Döllenme gerçekleşmeden önce. Döllenme gerçekleşirse artık burada Sakıncalı durumlar ortaya çıkmış olmaktadır. Döllenmeden sonra çocuğun düşürülmesi gerçekten de sakıncalı bir durumdur diye düşünüyorum. allah Alem. Evet. Davette esas nedir? Neden? Sorular çok. Vakitte bayağı ileri gitti değerli kardeşlerim. Soruları aşağı yukarı evet. Bir 10 dakikadan sürdürebiliriz belki. Çok uzun sürdü. Kardeşlerimiz de yorulmuşlardır. Davette esas nedir? Neden başlamalıyız? Bu sorular çok uzun sorular. Değerli kardeşim çok kısa bir şekilde cevap vermek gerekirse davetin esası La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah tevhid kelime-i tevhide ve ardından kelime-i şehadet ki aynı manada eşhedü ve la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Şahadetine insanları çağırmak davette esas bu. Tevhide çağırmak insanları doğru inanca çağırmak davette esas Davetin bel kemiği bu. İnsanların şirkten uzaklaşmaları için gerçek tevhidi onlara aktarmak. Onları tevbeye, inabeye çağırmak. Davette esas bu. E, metot olarak diyorsanız, soruyorsanız metot olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin metodu en hayırlı metottur. Bunun haricinde yanlış, haram yollarla İslam'a çağırmakta doğru değildir buna bu şekilde kısa bir cevap vermiş olalım Avşar kardeşimizin sorusunu okuyorum Allah'ın varlığına birliğine ve peygamberlerine, peygamberlerine ve kitaplarına iman etmiş birine günahkar olması ve münafık durumuna düşmesi ona diğer Müslümanların kafir deme hakkını verir mi? günahkara kafir denmez münafık da denmez günahkar kişi günahkardır Hz. Ali radıyallahu anhu'nun dediği gibi ona savaş açanlara İkhwanuna bagavu aleyna onlar bizim kardeşlerimizdir ama bize kalkıştılar bize isyan ettiler hakkımıza girdiler efendim canımıza kastettiler dediği gibi insanı İslam dairesinden çıkarmayacak herhangi bir fiilden dolayı kafir görmek caiz değildir. Münafık görmek de caiz değildir. Münafıklığın neyi vardır? Münafık gizli küfürdür. Kişi gerçekte kafirdir ama küfürünü saklamaktadır. Buna münafık diyoruz. Kafir kişi de küfürünü izhar eden kişidir. Açık olarak. Bunlar alimlerce küfürleri sabit olmuş ise nifakları, münafıkları, münafıkları sabit olmuş ise bunlara kafir, münafık olduğu söylenebilir. Ama biz İnsanlar günahından dolayı e, örneğin başını açan bir kadına kafir diyemezsin. Eğer yani bu emir vardır ama ben nefsime uyuyorum, inşallah tövbe edeceğim diyen bir kadına başını açtığından dolayı kafirsin diyemezsin. Namaz dışında herhangi bir ibadeti tembellikten dolayı terk eden ve terk ederken de vicdani bir rahatsızlık duyup Tövbe etme umutlarını daima e, kalbinde yeşil tutan, yeşerten bir kişiye e, kafir denmez. Ona ancak eğer günahı varsa asi, günahkar denebilir. Evet, sessiz zikir bidat mıdır? En son buna cevap verelim. Sessiz zikir bidat mıdır? Tarikatların halka kurarak yaptıkları zikir caiz midir? Bildiğiniz gibi sessiz zikir caizdir ama nasıl caizdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu gibi sahabenin yapmış olduğu gibi herkes kendi duyacağı şekilde namazın akabinde Allah'a zik ederken Subhanallah elhamdülillah Allahu Ekber Subhanallah elhamdülillah Allahu Ekber şeklinde zikir yaptıkları ve mescitte bir arı oğultusu gibi bir oğultu oluştuğu gelen rivayetlerde sabittir. Dolayısıyla bu babda herkesin ferdi olarak kendi duyacağı şekilde sesli olarak zikir yapması caizdir. Tarikatlarda halka kurarak yapılan zikirler ise hep bir ağızdan yapılan zikirlerin sünnete aykırı olduğunu herkes bilmektedir. Gerek yapılış şekliyle gerek sözleriyle bu zikirlerin sünnete uymadığını görmekteyiz. Özellikle Allah, Allah şeklinde bir zekir sünnette yoktur mesela. Veya bağırarak, çağırarak, e, sallanarak, haykırarak zikir yapmak sünnette yoktur. E, halka kurarak, oynayarak, zıplayarak, bağır e, eğilip kalkarak zikir yapmak sünnette yoktur. Bunlar caiz değildir. Sünnette olan şekli de biraz önce ifade etmiş olduğumuz şekliyledir Bu sorularla yetinelim bugün inşallah. Değerli kardeşlerim, dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Allah cümlemizi işiten, hakkı işiten, işittiğinde de iman ettik diyen, imanında sadakat gösteren müminlerden eylesin. İlmiyle amil, ameliyle ihlaslı olan müminlerden eylesin. Geceniz mübarek olsun. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed.